Bugün bir de adil yargı ile alakalı bir iki şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye içine girmiş olduğu girdaptan çıkmaya çalışıyor. Şunu çok açık ve net söylüyorum. Batıdan gelen kanunlarla Türkiye'nin bu girdaptan çıkma imkan ve ihtimal yoktur. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den beri dünya hakimiyetinin elinde bulunduran bir nesiliz. Bizim atalarımız Selçuklu'da, Osmanlı'da uzun asırlar boyu dünya hakimiyetinin ellerinde tuttular. Ve bunlar bugünkilerle kıyas kabul edilemeyecek derecede son derece hürriyet içerisinde yaşattılar insanları. Evet, daha tarih boyunca bir sürü şeyler var. Mesela birisi yazmıştı şu anda isim yazar ismi aklıma gelmiyor da işte Osmanlı'daki isyanlar falan filan 6,5 asır boyunca yapılanları ancak bir kitaba sığdırabilmişti. Siz o Türkiye'de yapılan yanlışları, bir sene bir senelikleri hesap edecekseniz birkaç tane kitap olur. Şimdi yanlışları peş peşe sıraladığınız zaman dinleyenler zanneder ki hep öyle olmuş. Halbuki orada uzun asırlar var. Şimdi, daha önceki şeylerde de konuşmuştuk. Bugünkü ceza yargısı o batılılardaki yani insanın bir eşya gibi kabul edilme anlayışından geliyor. Çünkü onlar devleti biliyorsunuz bir tüzel kişiliğe sahip hale getirmişlerdir. Yani devlet de bir insan gibidir ama o kutsal bir insandır. O sizi sor, sor, şey yaparsa mahkemeye verir fakat siz devleti mahkemeye veremezsiniz. O size her şey yapar, size bir şey yapamazsınız. O son derece kutsal ve dokunulmazdır. Devlette bulunanlar da öyledir. Niye? Çünkü devlet kiliseyi temsil eder. Kiliseyi temsil ettiği için kilise çok kutsaldır. Evet bizim orada o din-devlet ilişkileri ve şeyi Aracılık Feşir kitabından bir tane getirin buraya. Son derece kutsaldır. Ama bizim, mesela ondan dolayı devlet kişiye dava açar. İşlenen suçlar vatandaşa değil, devlete karşı işlenmiş suç olarak kabul edilir. Mesela şimdi kilise, kiliseyi nasıl gördüklerini şey yapalım. Bu 83. sayfada kilise var. İşte sen sen kiliseyi bir şey yap. oku. Bak kilise neymiş. Şundan oku 74. döncü paragraf. <gülüyor> Din ve Devlet İlişkileri kitabı. 83. sayfa. Bu kitap küçüktür ama bu kitap Allah'a çok şükür hem Türkiye'de hem yurt dışında birçok ülkede ciddi manada etkili olmuştur. Çünkü bunlar oturup da teorik şeylerle yazılmış değil, pratikle teoriyi karşılaştırarak bir fetva niteliğinde yazılmış bir kitaptır o. Evet. Kilise, teokratik sistemin en temel kurumudur. Çünkü bu sistemde kralı, hükümetleri ve valileri belirleyen ve göreve getirenin Tanrı olduğuna inanılır. Hristiyanlara göre tanrı baba, o, tanrı, baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlüsüdür. Oğul İsa'dır. Gökte ve yeryüzünde bütün iktidar ona verilmiştir. İsa adına hareket etme ve karar verme yetkisi ise kiliseye aittir. İsa kilisede hazır bulunur. Çünkü kilise onun manevi varlığıyla bütünleşmiştir. Çünkü Kutsal Ruhsa, Kutsal Ruh ise kiliseyi Allah'ın yani Baba'nın nimeti ve armağanlarıyla doldurur ve hatalardan korur. Bak, kilise hatalardan korunmuş vaziyette. Onun için devlet hata yapmaz. Devlet tüzel kişiliğe sahiptir. Şirketler de öyle. O zaman bütün suçlar devlete karşı işlenmiş oluyor. Ya kardeşim devlet namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Hanginiz devletle oturup bir bardak çay içtiniz? Bu ne biçim mantıktır? Bizde tüzel kişilik yoktur. Allah'a hesap vermeyecek bir şeyi siz nasıl muhatap alırsınız kendinize? İşte bu yapının gereği olarak savcılık kurumu oluşmuştur. Ondan sonra bir kişiyi suçlu görmek istediler mi? Suç icat etme yetkileri de var. Şey affedersiniz, delil icat etme yetkileri vardır. Niye? Çünkü bugünkü Batı'dan gelen ceza yargısında her şey delil olur. Hiçbir delil hakimi bağlamaz. Hakim kendisi bizzat delil araştırma, bulma yetkisine sahiptir. Delilleri serbestçe değerlendirir. Savcı da öyle. Bakın şimdi şöyle düşünün. İddia makamında devletin bir görevlisi olan savcı vardır. Şimdi bunu söyleyince hükümetin görevlisi değil, devletin görevlisi. Arada fark var ya. Yani. Devletin bir görevlisi olan savcı var. Peki, yargılama makamında devletin bir başka görevlisi olan hakim var. Bu ortamda her şey delil olur, mantık o. Ama hiçbir delil hakimi bağlamaz. Hatırlayın Sivas olayında hakimin biri idam kararı verdi, öbürü beraat verdi. Bu derece birbiriyle bağlantısız bir yapı içerisindedir. Peki vatandaş vatandaş orada ne derse desin. Bu yapıda yüz haklı da olsa hakim haksız olduğu kanaatindeyse cezayı verir. Ve delilleri değerlendirmede de hakim serbesttir. Peki bizde öyle mi? Bizde kesinlikle öyle değildir. Şuradan şu şunu şura kısmı oku bakalım. Bizim İslam Muhakeme Hukuku adlı kitabımızdan şey yapıyoruz. Daha önce de söylemiştim, bu benim doktora tezimdir. 1980, 1984'te yazdıklarımı okutuyorum. Şimdi bazıları zannediyor ki bugün söylüyor, ne alakası var kardeşim, bu problemler bugünün problemi değil. Daha 1984'te yazdıklarım, şimdi okusun. Evet. Kitabın 128. sayfası, Hakikatin Araştırılması başlığı. İspat va ilgili bölümde görüleceği özelim. Şuraya geçiyorum. İnsan şeref ve haysiyeti, insan şeref ve haysiyeti her şeyden üstündür. Bak, Hiç kimsenin Burada devletin üstünlüğü vardır. Bizde insanın üstünlüğü vardır. Bizde devlet insan içindir. Batıda insan devlet içindir. Bunu unutmayın. Yani ben her zaman söylüyorum. Ben şimdi bizimkileri tenkit ediyorum ama Kur'an-ı Kerim'e göre tenkit ediyorum. Batı batıyla kıyaslayarak değil. Evet. Devam et. İnsan şeref ve haysiyeti her şeyden üstündür. Hiç kimsenin şeref ve haysiyeti bir hakimin vicdani kanaatine terk edilemez. Bir kişiyi cezalandırabilmek için suçluluğunun kesin olarak ispat edilmesi gerekir. Bakın bu çok mühimdir suçluluğun kesin olarak ispat edilmesi bu da objektif delildir. Objektif delil kabul edilir. Şey yapılmaz yani şartı yoktur bugünkü <gülüyor> ceza yargısında. Evet. İspat vasıtaları hem hakimi hem tarafları bağlar. Her suç konusu ile ilgili olarak suçun kendisi, sanık, davacı ve şahitler hakkında yapılacak tahkikat işlemleri bütün incelikleriyle fıkıh kitaplarında tespit edilmiş ve işlenen suçun çeşidine göre bütün unsurlarının teşekkülüne önem gösterilmiştir. Yani, hakim hak hata etmesin diye sanığa soracağı sorular bile tespit edilmiştir. Evet. Ceza muhakemesinde hakimlerin takdir yetkisi son derece dardır. Çünkü, hakimin kanaati elle tutulur, gözle görülür bir şey değildir. Taraf tutmaları ve kanaat adı altında keyfi hüküm vermeleri her zaman mümkündür. Sanık sandalyesinde oturan da, hakimlik makamını işgal eden de insandır. Eğer bunlardan biri suç işlemişse, diğeri de işleyebilir. O halde hakimin suç işleyerek makamının gölgesine sığınmasına engel olmak gerekir. Yargılama da tam bir eşitlik ve tarafsızlık esas alınmış, ve ceza muhakemesinin bütün safhalarının halka açık olması prensip haline getirilmiştir. Yani bakın, efendim ön soruşturma, son soruşturma falan geçen hafta da şey yapmıştık, önemine bina bugün tekrarladık. Ceza yargısının bütün safhaları halka açıktır, açık olmakla kalınmaz, defterin altına mutlaka o yargılama sırasında hazır bulunan kişilerin isimleri kaydedilmek zorundadır yani o kararın altına mutlaka hakim kaydetmek zorundadır. Böyle isim isim isim isim kaydedilir. Ve o kişilerin şöhretleriyle beraber. Herhangi bir durumda bir itiraz olursa bunlara müracaat edilsin diye. Ondan sonra da şeylerin ön soruşturma ve bütün safhalar açıktır. Keşif ve tahkikat halka açıktır ve o bölgenin önde gelen kişilerinden oluşan en az 11 kişiden oluşur ki bu 20-30 kişiye kadar çıkabilir. İsimleri yazılı kişiler tarafından ortaklaşa bir şey tutanak tutulur. Yani hakim hiçbir zaman hakim ve sanık baş başa bırakılmaz yargılamada hiçbir zaman hiç şey baş başa bırakılmaz. Davacı da çünkü baş başa kalırsa, rüşvet töhmeti olur. Böyle bir şey insanların yargıya duydukları güveni sarsar. Halbuki yargı son derece güvenli olmak zorundadır. Bir de Osmanlı'da bazı istisnai yerler vardır. Hiçbir hakim on bir aydan fazla görev yaptırılmaz bir yerde. Çünkü mantık şudur, derler ki, 11 ay geçtikten sonra, demek tecrübeleri bunu göstermiş demek ki, bu, bu insanların orada dostları oluşur. Dostları oluştuğu an yargıya güven zedelenmeye başlar. Onun için onu merkeze alırlar, bir başka göreve de göndermezler. Merkeze, medreseye alırlar. Derler ki, eğer bu sürekli yargı işleriyle meşgul olursa, yeni gelişmelerden haberdar olmaz. Zihni bazı noktalara şartlanır. Bu defa değerlendirmeleri eksik yapabilir. Onun için gelsin tekrar şöyle bilgisini bir, bir taze Sıraya girsin ondan sonra tekrar görev yerine tayin ederiz. 6,5 asır bu devlet o şekilde ayakta kalabilmiştir. Tabi burada o kadar çok şey var ki inşallah böyle parça parça anlatmak istiyorum. Ki hepsini birden anlatırsak akıllarda kalmaz diye. Şimdi bir de şey oku. Şimdi bugün mesele Deniyor ki efendim delil karartma, şü karartma şüphesiyle insanlar tutuklandı. Böyle bir şeyi Osmanlı'da birisine söyleseniz güler gerçekten yahu. Ya bu ne biçim bir şey ya ne demek delil karartma? Elinde delil yoksa niye dava açıyorsun kardeşimler? Bir de tutuklanıyor insanlar. Ne demek tutuklama? Tutuklama sadece şurada yapılır. Adam cinayet gibi büyük bir suç işlemiştir. Yargılama bitinceye kadar kaçmasından korktuğunuz zaman tutuklarsınız, o da en fazla bir gün sürer. En fazla bir ya bilemedin iki üç gün sürdüğü son derece azdır. Bakın, size defalarca söyledim burada. 21 sene mahkeme arşivinin yöneticiliğini yaptım Osmanlı mahkeme arşivini İstanbul müftülüğünde. Çok sayıda araştırmacıya yardımcı oldum ve bu kitapta orada hazırlanmıştır. Ben 3 gün süren dava bulmak için 3-4 ay araştırma yaptığımı hatırlıyorum. Böyle şey yok. Bu ne biçim ya? Ya efendim tutuklama. Adamlar 2 sene, 3 sene tutukla kalıyorlar. Ya bu ne biçim bir şeydir? Zaten bu hapis cezası bize 1830'dan sonra girmiştir. Ondan sonra sıkıntılar sürekli katlanıyor. Evet orayı da bir oku. Şimdi itiraf mesela bir insan mahkemede öyle karakolda kesinlikle kimsenin ifadesi falan alınmaz Osmanlı'da böyle bir şey olmaz. Çünkü hakimin karşısında yapılmayan itiraf geçersizdir. Geçerli olması için iki tane şahit tarafından gelip hakim yanında söylenmesi lazım. Peki hakimin görevlendiği mesela bugün savcı gidip ifade alıyor. Savcının şey mahkemede savcının ifadesi yani savcının tutanakları ancak bir şahitlik olarak kabul edilebilir edilebilir. İkinci bir şahitle ispatlanmadıktan sonra o tutanaklar delil sayılmaz. Orayı da bir oku. Evet bu da kitabın 91. sayfası. Yargıya yetkili olmayan naipler başlığı. Naip dediğimiz yani hakimin görevlendirdiği kişiler. Naiplerden bir kısmının yargıya yetkileri yoktu. Bunlar daha çok bugünkü sorgu hakimleri gibi görev yaparlardı. Bir kimsenin diğer biriyle olan davasını, şahitliğini, itirafını dinler, şahitleri tezkiye eder. Yani onlarla ilgili güvenilirlik soruşturması açardı. Yani öyle herkesin şahitliği kabul edilmez. efendim tutuluyor? Bir takım lüzumsuz şey yok efendim. Telefon konuşması yok. Bilmem ne böyle böyle şey böyle belge olur mu? Evet. Bu şekilde davacının şahitleri var mıdır, yoksa yalan mı söylüyor, şahitleri varsa davaya uygun şahitlik yapabiliyorlar mı, davaya uygun ifade veriyorlarsa sözlerine güvenilir mi? İşte bir kısım naipler bu konularda yetkili kılınıyor, fakat hüküm veremiyorlardı. Yargıya yetkili olmayan naiplerin dinlediği şahitleri, hakim tekrar dinlemedikçe hüküm veremez. Bak, o adam şahit dinliyor, yargıya yetkili değil, hakim tekrar dinlemek zorunda, öyle şey yok. Öyle şey yok. Yo, efendim, bugün e, şeyde, karakolda ifadeler alındı, Tut tutuklama talebiyle bu ifadeler mahkemeye gönderiliyor, mahkeme tutuklamalarına karar veriyor. Osmanlı'da böyle bir şey kimsenin aklının köşesine bile geçmez. evet Ancak bu naib diğer biriyle beraber davalının itirafına hakim önünde şahitlikte bulunabilir. bakalım Mahkemelerdeki maruz defterleri daha çok bu gibi naibler tarafından tutulmuştur. Bundan başka naibler de kendilerine başka birisini naib tayin etme yetkisine sahip olabilirler. Evet, tamam, bu vesileyle yani bunları her defasında yavaş yavaş anlatmak istiyoruz. Çünkü belki eden çıkar ama mecburen bu yola gelinecek yoksa batının gittiği yol yol değil batılarda buraya gelmek zorundadırlar. Artık hapishaneler falan ağzına kadar doldu. Ya ne olacak? Ya insanoğlu bu dünyaya İmtihan için geliyor. Sen adamı götürüp kapatıyorsun bir yere. Yani e, Allahü Teala kendinden başkasına kulluk edilmesini kesinlikle yasaklıyor. Ya, yani kölelik bundan daha iyidir. Üşülmezsa adam açık sahada çalışır. Yani orada şimdi yani bu 17 yanlış hatırlamıyorsam 17. asrın sonlarına çıkmıştır hapis cezası. Yani hapis cezası dediğiniz şey de çok yenidir. Öyle o kadar eski bir tarihi yoktur. Peki, şimdi bir ara verelim, ondan sonra ikinci bölümde devam ederiz. Tam sekizde başlayalım inşallah arkadaşlar.